タチクタギプとグマネ、セリウスマネ、デヴァメデューズ、コインカデシティン、キビンドコジェプマ、カラコメディフィミ、コメディエヴィアスダメデス、デヴァレスウェレメキ、ミキンフィミアキンダ、エットプラットンフィンク、ボンラトゥレブズビッド、レボウスキー、ファルゴ、オンライン、ウィンフィンディーディ、セネマターインデ、ヘッドシフィンディディ、コインカデシティン、ノーカンチフォールドメン、ボンアファファルリディン、タンソンディキビンドコジュリチアシティンディ。 Süryasman isimli filmleri yayınlandı ve geçtiğimiz haftada vizyona girdi koyun kardeşlerin bu filmi. Kısaca konusundan bahsedelim. Şöyle ki evli ve çocuklu yahudi bir matematik profesörünün bir gün gelip her türlü inancı dahil olmak üzere sahip olduğu her şeyi kaybetmesin öyküsü Sürüyasman. Koen kardeşlerin bu son öyküsü esasında bu açıdan bir Eyüp'in hikayesi diyebiliriz. Başına gelenlerin sorumluluğunu kendi hareketlerinde temellendirmeye çalışan karakter, her şeyin teker teker elinden kaymasıyla altına girmeye çalıştığı yükün farkına vararak kendini savunmaya geçtiğinde ve güya yetkililere ben hiçbir şey yapmadım diye şikayette bulunmaya başlıyor. Şikayetinin karşılığı ise yok. Ne ailesi, ne hahamlar, ne de herhangi bir yetkili merci esas cevabı vermeye muktedir değil. Verilen karşılıklardan biri, başına gelen her şeyi olanlar basit mi şişesine karşıla. Lakin onda bunun bir karşılığı yok. Eyv'in hikayesi çoktan başlamış ve dünya parçalanıyor. Cevaplara alışmış karakter ise inat ettiği şeye de kararlı. Evet bütün inadıysa film boyunca da bir Eyv'in hikayesi anlatıldığını da söyledik. Pek de karşılığı yok esasında beklentilerinin. Ama menninin、e, senaryonun ya da öykünün ara cümlelerinde sürekli ona bir takım çözümler ulaştırılıyor. Belki bunlardan bir iki tanesinden bahsetmek lazım. Az evvel andığımız hayatı、e, daha kolay karşılığı denilen her şey olacaktır. olan bitenler basitmişcesine her şeyi karşılıklahten den sözde esasında sağlam bir atmetne gönderme piyo koyan kardeşlerin ziraz ciddi bir sistemeneştirisi sunduğunu da söyleyebiliriz. Bu film içerisinde özellikle sürekli başvurulan bildirilerden alınamayan cevaplar hayatın başka türlü yaşanmasına dair yaşanmalı mı yaşanmamalı mı sorusunda. kafamızı da canlandırıyor. Tüm otoritenin boşa çıkmasıyla beraber de bu kafkacı ortamla Kuan kardeşler bir süredir yapmakta oldukları sistem eleştirisinde devam ettiriyorlar A Serious Man isimli filmlerinde. Evet tam da bu minvaliden giderken esasında hayatı inceliklerle yaşamak ve başına gelen her şeyi olanlar basit bir şişesine karşıda mottosunu da burada anmışken dün bahsettiğimiz Henry David Thoreau'ya geçmek istiyoruz. Validen isimli yapıtını Anmıştık 1854 yılının 9 Ağustos'unda yayınlanmıştı ve modern çevreciliğin ve çevre korumaya birey olarak başlamanın koşulunun sadelikten geçtiğini vurguluyordu. Andrew David Thoreau esasında bu、e, trajedik durumun bireyin içerisinde yaşadığı trajedik durumunda bu trajedik duruma da daha doğrusu alternatiflerden biriydi. Bilmiyorum bilmiyordu.、E, Bir gör kıyısına geçmek ne kadar bir çözüm olabilir, bugün içerisinde ne kadar mümkündür ama en azından düşünce tayinine baktığımızda orada koskocaman bir Henri David Thoreau görüyoruz. Şimdi kendi sözlerine bakalım. İki yıl boyunca doğada yaşamıştı Henri David Thoreau ve onu da şöyle açıklıyor. Hormona gittim çünkü amaçlı yaşamak ve yaşamın sadece önemli öğeleriyle yüzleşmek istiyordum. Eğer böyle olmasaydı öğrenmem gerekeni öğrenemeden yaşamadığımı bilerek ölecektim. Demiş Ali Devri Toruk. Evet, insanın yaşamında sadeliğin amaç olması gerektiğini düşünüyor. Validen de şunu söylüyordu. Aynı zamanda hayatımız ayrıntılarla çarçul ediliyor. Yürekli bir insanın mallarını sayması için on parmağından fazlasına ihtiyacı yoktur. Aşırı durumlarda on ayak parmağını da ekleyebilir buna ama daha fazlası değil demişti. Ve esasında o dönemdeki endüstri toplumunda bir şekilde... Ee, Burada bireylerin üzerindeki yıkıcı etkisi, doğa üzerindeki yıkıcı etkisi bütün bunları bir arada yaklaşıyordu. Bu açıdan da esasında sisteme başkaldırı sürekli、e, gündeme getiriyordu. Andrew David Storow modern çeviricinin kaynaklarından biri olarak görülse de sivil tersizlikle ilgili düşünceleri de ilerleyen yıllarda Gandhi ve Martin Luther King gibi sivil hak önderlerine de ihan vermiş bir isimdi. Evet, Henry Toro köleliği geliştirmek için yapıldığını düşündü. Meksika Savaşı yüzünden vergi ödemeyi reddetmiş ve bu nedenle hapiste geçirdiği bir gecede on sivil itaatsızlık makalesini yazmaya yöneltmiş bu deneyim. E, Sivilitesi kitabında Toro bireylerin vicdanının politik çoğunluğun vicdanından daha aşağıda görülemeyeceğini savunuyor temelde. Konunun insanları daha、e, kanunun insanları daha adil hale getiremeyeceğini düşünen Toro şöyle demiş: Üstüme alındığım tek zorunluluk doğru olduğunu düşündüğüm şey yapma zorunluluğudur. Kanun insanları hiçbir zaman daha adil yapmaz. Evet, Toro'nun esasında bu düşüncesiyle de paralel. Hareketlerde 20. yüzyıl boyunca karşımıza çıktı. Yani kanundan da daha fazlasını bekleyenlerin hareketi, sivil haklar hareketi demiştik ama bu şu anda da devam ediyor küresel bir biçimde büyüyen bir çevre hareketinden de bahsetmek mümkün. var olan koşulların dışına taşmayı dışında durmayı onları aşmayı savunan bir aktivist jenerasyonu da yetişti. Yetişmeye de devam ediyor. İklim hareketi de bunlardan önemlilerinden bir tanesi 350 kampanyası geçende başlatıldı. Orada söylendi. Küresel Eylem grubu aktivistleri uluslararası 350 kampanyası çerçevesinde iklim krizi konusundaki çözümleri konuşmak üzere 20-21 Ağustos tarihinde buluşacaklar ve bir 350 iklim hareketi semineri düzenleyeceklermiş. Şimdi uluslararası Uluslararası ölçekten bahsetmekten önce Türkiye'de neler oluyor? Kısaca bir ona bakalım ne diyorlar. Evet bundan önce aslında 350 hareketinin küresel ölçekte ne anlama geldiğini ve 350'nin ne olduğundan bahsedebiliriz. Ee, bilim insanları ve iklim uzmanları atmosferdeki karbondioksit miktarının güvenli üst sınırına milyonda 350 parçacık olması gerektiğini belirtiyormuş. Fosil yakıtların kullanılması yüzünden、e, bu sayı şu anda 390 civarında. Uluslararası bir hareket olan 350 hareketi karbondioksit miktarını en azından... 350 sınırına üst sınırına çekme hedefliyor. Ki bu sayıda muhalif etbide、evet. mevcut 340, 330 diyenler de mevcut tabii. Evet, evet bu küresel hareketin Türkiye'deki ayağı olan Küresel Elam grubunun düzenlediği 350 iklim seminerlerine bakarsak, 350 kampanyasının uluslararası ve yerel deneyimlerini paylaşmak bazında bir etkinlik. Bu seminlerin konu başlıkları en açık atacak olursak, halkların hikayesi, iklim birimi, iklim politikaları başlıklı bölümde uluslararası politikaların dayattığı fosil yakıta dayanan ekonomiler karşısında. Halkların neler yapabileceği tartışılacakmış bir diğer konuda iklim hareketi için önemli bir başka kampanya 10 Ekim 2010'da gerçekleşecek olan Uluslararası Eylem Günü. Evet, uluslararası Eylem Günü'nden bahsetmişken aslında bugün için planlanan、e, küresel katılımı açık bir projeden de bahsetmek gerekiyor belki.、E, One Day on Earth adını taşıyor bu proje. Aslında bir belgesel filmi projesi. 10 Ekim'de dünya çapında binlerce insanın çektiği görüntüler sonrasında birleştirilecek ve、e, daha sonra bu bir dünya belgeseli haline getirilecek. Dünyada 24 saat içinde meydana gelen çeşitlilik, çatışma, trajedi ve zafer ismiyle tanınılıyor bu belgesel. biraz önce de belirttiğim gibi katılım herkese açık ve、e, proje ile ilgili daha ayrıntılı bilgi ve katılımı sağlamak için van de on earth.org sitesinden de bilgi edinebilirsiniz. 350 iklim seminerlerinin ayrıntılı programı da kloselam.org sitesinde bulmak mümkün olacak. Etrafındaki、evet, David Torun'un daha trenleri görerek ilgileceğini tahmin ettiği sürecin esasında 2010 yılı içerisinde duruyoruz ve 10 Ekim 2010'da da göser çapta bu gidişatta dair neler söyleyebiliriz kaç kişi söyleyebiliriz dair bir başka deneme gerçekleşecek bunu da bir kere daha duyuralım.